Deh ne şeytanı recim bismillahirrahmanirrahim inel hamdülillahi nahmedu venesta ve nestainu ve nestağfiruh ve nauzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalinâ men yehtedihillahu fele mudilleh ve men yudlil fele hadiyale ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerikeleh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh amma ba'd fe inne estağal hadisi kitabullah ve hayral hadisi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umuri muhtesatuhâ ve kullu bir bidâ'a ve kullu bidâ'atin zalâle ve kullu zalâletin fînâr. Sır derslerinde vahim başlangıcıyla vahim başlamasıyla hicret arasında kalmıştık. Ayşe radıyallahu anhadan gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a başlangıçta vahyin uykuda yapıldığını yani sadık rüya şeklinde olduğunu bildirmiştir. Ve her rüyasının sabah aydınlığı gibi aynen çıktığını, daha sonra kendisine yalnızlığın sevdirildiği, yalnız başına Hira mağarasına çekildiğinde orada ailesinin yanına dönmeden belli günlerde sürekli ibadet yaptığını anlatmıştır. Ee, yanına azık alıp gidermiş ve azık bitince Hatice radiyallahu anh'ın yanına dönerek e, yine bir süre daha ibadet çekilmek için azığını tazelermiş, tekrar azık alırmış. Sonunda Hira arasında bulunduğu sırada Hak kendisine geldi, melek yanına gelerek oku dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben bilmem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle anlatıyor. Bunun üzerine beni alıp takatim kesilince kadar sıktı. Sonra oku dedi. Ben okumabilmem dedim. Bunun üzerine beni tekrar alıp takatim kesilince kadar sıktı. Yine oku dedi. Ben tekrar okumabilmem dedim. Bu kez beni yine aldı ve üçüncü kez sıktı. Sonra bıraktı. Sonra şöyle dedi. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir alakadan yani embriyodan yarattı. Oku. Rabbin en büyük kerem sahibidir. O kalem ile öğretendir. İnsana bilmediğini o öğretti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayın üzerine yüreği titreyerek döndü. Hadice binti Hüveylid radıyallahu anh'ın yanına girdi ve benim üstümü örtün, benim üstümü örtün dedi. Korkusu gidince gidinceye kadar onu örttüler. Hadice radıyallahu anh'a ha başından geçenleri anlattı. Ve ben başıma bir şey gelmesinden korkuyorum dedi. Bunun üzerine Hadice radiyallahu asla Allah seni mahcup etmez. Sen akrabaya iyilik edersin, kimsesizlere bakarsın, kimsenin kazandıramayacağını kazandırırsın. Misafire yedirirsin, hak için uğraşanlara yardım edersin dedi. Daha sonra Hadice radiyallahu kendisini alıp amcasının oğlu Varaka bin Neffel bin Esed bin Abdülhuzza'ya götürdü. Bu adam cahiliye döneminde Hristiyan olmuş biriydi. İbranice yazı yazardı. Allah'ın dilediği kadarıyla İncil'i İbranice yazabiliyordu. O zaman gözleri kör olmuş yaşlı bir risiydi. Hatice radiyallahu anh ona ey amcam oğlu kardeşinin oğlundan dinle dedi. Varaka ne görüyorsun ey kardeşimin oğlu dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gördüğü şeyleri anlattı. Varaka da şöyle dedi. Bu Musa'ya gelmiş olan namustur. Keşke o zaman senin insanları dine çağıracağın zaman genç olsaydım. ''Kavminin seni çıkaracağı gün keşke sağ olsaydım.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Yoksa onlar beni çıkaracaklar mı?'' diye sordu. Varaka ''Evet, her kim senin getirdiğin gibisini getirdiyse mutlaka kendisine düşman olunmuştur. Eğer senin o gününe ulaşırsam sana destek verip yardımcı olurum.'' dedi. Bu olayın üzerine çok zaman geçmeden Varaka öldü. Bu sırada bir sürede vahiy kesildi. Bunu Bukhari Bedül Vahiy, Vahyin Başlangıcı kitabında... Müslim de iman babında rivayet eder. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahyin gelmeye başlaması böyle olmuştu. Allah bir şeyin olmasını istediğinde onun sebeplerini hazırlar. Böylece olmasını istediği şey yavaş yavaş ortaya çıkar. Vahyin başlangıcı olan doğru rüya, mümine göre peygamberliğin yani nübüvvetin parçalarından bir parçadır, cüzlerinden bir cüzdür. Sonra Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve yalnızlığı sevdirmiştir. Bu ise ibadet yapmak ve Allah'a daha yakın olmak amacıyla insanlardan uzak bir yere çekilmektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gönlü niçin ibadete bağlanmasın ve ibadeti sevmesin ki? O Allah azze ve celle'nin insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarması, yüksek mertebelere ulaşması, üstün seviyelere yükselmesi için hazırladığı son peygamberdi. Bu kolayca ve basit bir şekilde olmayacaktı çeşitli zorluklarla ve sıkıntılarla olabilecekti. Cibril aleyhisselamın Nebi aleyhisselatü vesselamı takati kesilince kadar sıkması da buna işaret etmektedir. Çünkü davet yapma işi enerji, zorluklara katlanma ve direniş gücü gerektiriyordu. Vahiy alması da böyle olmuştu. Genellikle zorlanarak, meşakkatle ve ağırlığına katlanarak vahiy almıştır. Allah Resulü aleyhisselatü vesselama sana vahiy nasıl geliyor diye sorulduğu zaman bunun cevabında şöyle demişti. Bazen bir zil, ses, zil sesi şeklinde gelir. Bu ise benim için en zor olanıdır. Benden ayrıldığında söylediğini kavramış olurum. Bazen melek bir adam şeklinde görünür. Benimle konuşur ve ben söylediğini kavrarım. Ayşe radiyallahu dedi ki Oldukça soğuk bir günde kendisine vahyin geldiğini görmüşümdür. Kendisinden o hal geçince şakaklarından şapır şapır ter akıyordu. Yani o kadar soğuk olmasına rağmen. Bunu Bukhari rivayet ediyor yine. İnsanları Allah'a çağıran davetçiler de davetin zorluklarıyla karşılaşmaktadırlar. Ancak değerli peygamberlerin alacakları ecir çok olacağından ve değerlerinin büyüklüğünden dolayı hem davetin hem de Allah'tan vahiy almanın zorluklarına katlanıyorlardı. Nitekim onlar hakkında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanların içerisinde en zor imtihana tabi tutulanlar peygamberlerdir buyurmuştur. Tirmizi rivayet eder bunu, Elbani de Hasendir. Bu hadisin ee, diğer bir tarihinde ziyadesi şu şekildedir. Sonra onlara benzeyenler, yani salihler, e, peygamberin yolunu tutanlar. Burada, yani bu kadar olan bölümde e, çıkarılacak bazı dersler ve ibretler var. Bunların ilki, kötülüklerin ve günahların içine dalmış kimselerden uzak durmanın faziletine ve ibadet ve Allah'a yaklaşma amacıyla yalnızlığa çekilmenin bereketine işaret vardır. Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden aktardığı şu sözler de buna işaret eder. Meryem Suresi 48-49. ayetleri Sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan ayrılıyor ve Rabbime dua ediyorum. Umarım ki Rabbime duamdan mahrum olmam. Böylece onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamberi yaptık. Müminin gördüğü veya kendisine gösterilen doğru rüyanın önemine işaret vardır. Bu hadiste doğru rüya peygamberlik güneşinin doğmasının başlangıcıydı. Bu şekilde ortaya çıkan ışık gittikçe etrafa yayıldı ve sonunda peygamberlik güneşi doğdu. Annemiz Hadice radiyallahu anh'ın faziletini, onun nasıl kocasına ibadet ve itaatte yardım eden örnek bir saliha kadın olduğuna, kadının sıkıntılı olarak geldiğinde kocasını nasıl karşılamasını, Sıkıntısını gidermek, gönlünü rahatlatmak için nasıl çaba harcaması gerektiğine işaret vardır. Hatice radiyallahu anh'a kocasının sıkıntısını önce onun güzel niteliklerini anarak, iyi taraflarını anarak bu nitelikleri taşıyan birini Allah'ın mahcup etmesinin mümkün olmadığını, bilakis böyle birini mutlaka yükselteceğini ve şerefli kılacağını hatırlatarak hafifletmiştir, teselli etmiştir. İbni Kayyim burada Allah rahmet eylesin şöyle diyor zad kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin taşıdığı üstün özelliklerden, güzel ahlaklardan ve huylardan yola çıkarak bu niteliklerdeki bir kimsenin asla mahcup edilmeyeceği neti neticesine varmıştır. Sahip olduğu kuvvetli, akli, muhakeme gücüyle ve keskin zekasıyla iyi amellerin, güzel özelliklerin ve üstün karakterlerin çeşitli yönlerden Allah'ın lütfuna, desteğine ve ihsana layık olduğunu, mahcup ve perişan edilmeye layık olmadığını anlamıştır. Böylesine ancak bu kötü hallerin zıttı yaraşır. Allah kime, en, e, Allah kime en güzel özellikleri ve huyları kazandırmış, onu güzel amellere muvaffak kılmışsa, o onun lütfuna ve üzerindeki nimetin tamamı erdirilmesine layık kılınmış demektir. Kime de kötü huylar ve karakterler kazandırılmış, kötü işler yapmasına fırsat verilmişse, o da onlara uygun bir sonuca layıktır. İşte Hadice radiyallahu anh'ın bu aklı muhakeme gücüne sahip olması ve doğruluğu dolayısıyla Yüce Rabbi kendisine elçisi Cibril Sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla selam göndermiştir. Daha sonra Hadice radiyallahu anh'a bununla da yetinmeyerek eşini alıp Varaka bin götürmüş. O da kendisine peygamberliğin geldiğini müjdelemiştir. Hadice radiyallahu anh'a niçin böyle olmasın ki? Allah onu peygamberlerinin sonuncusuna, elçilerinin önderlerine, dünya ve ahirette eş olması üzere seçmişti. Onun üstünlüğü hakkında şöyle bir rivayet nakledilmiştir. Cibril onun hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle demiştir. Şu Hadice'ye Rabbinden ve benden selam söyle. Aynı zamanda Resulullah sallallahu aleyhi ve onun için cennette içinde gürültü ve yorgunluk olmayan içinde e, inciden bir ev hazırladığını müjdelemesini emretmiştir. Bu Bukhari ve Müslim tarafından rivayet edilir. Hadiste aynı zamanda Varaka bin Nefver'in faziletine işaret vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun vefatından sonra rüyasında güzel bir halde görmüştür. Elbani şöyle diyor. Bu rivayeti iki ayrı tarikle nakledilmiştir bu. Hafız İbni Kesir El Bidayede her ikisini de Hasen olarak görmüştür. Bunlardan birini Ahmet bin Hanbel Ayşe radıyallahu anh'a dayanan biri isnatta vermiş. Diğerini Ebu Yala Cabir'e dayanan bir rivayetle vermiştir. Her iki rivayet bir arada değerlendirildiğinde hadis en azından hasen olmaktadır. Yani e, Varaka bin Nefel'in Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam rüyasında iyi bir durumda görüldüğüne dair rivayet. Şüphesiz peygamberlerin rüyaları vahidir. Hafız İbn Hacer diyor ki, Olay aynı zamanda başına bir şey gelen birinin sıkıntısının hafifletilmesi ve içinde bulunduğu zorluğun kolaylaştırılması amacıyla kendisiyle yakınlık kurmanın müstahap olduğuna işaret etmektedir. Aynı şekilde başına bir şey gelen birinin öğüdüne ve doğru görüşlülüğüne güveneceği birine danışmasının müstahap olduğuna da işaret edilmektedir. Hadiste geçmiş ümmetlerin kendilerini Allah'a çağıranlar karşısında takındıkları tavırlardan birine işaret vardır. Bu tavırda onları yalanlamaları ve vatanlarından çıkarmalarıdır. Allah Azze ve Celle de Lut kavmi hakkında şöyle buyuruyor. Kavminin cevabı ise sadece onları kasabanızdan çıkarın. Onlar pek fazla temiz olmaya çalışan insanlar demek oldu. Nemil suresi 56. ayet. Yani e, günümüzde işte bunlar aşırılar, aşırı gidenler denilmesi gibi. Bunun gibi Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi hakkında da şöyle buyuruyor. Kavminin büyüklük taslayan ileri gelenleri dediler ki Ey Şuayb! Ya seni ve seninle birlikte iman edenleri kasabamızdan çıkaracağız ya da dinimize döneceksiniz. O da şöyle dedi. İstemesek de mi? Araf suresi 88. ayet. Yine bir ayetinde de şöyle buyuruyor. İnkar edenler peygamberlerine kesinlikle ya sizi toprağımızdan çıkaracağız ya da bizim dinimize döneceksiniz dediler. Bunun üzerine Rableri onlara şöyle vahyetti. Zalimleri mutlaka helak edeceğiz. İbrahim suresi 13. ayet. Hadiste geçen bir süre vahiy kesildiği sözü hakkında Safiyyurrahman el-Mübarek Furi şöyle diyor. Vahin kesilme süresi hakkında İbn-i Sad'ın Abdullah bin Abbas radiyallahu anhümadan rivayet göre bu kesinti sadece birkaç gün sürmüştü. Tercih edilen hatta kesinlik kazanan da budur. Olay değişik yönleriyle incelendiğinde de bu açıklamanın doğruluğu ortaya çıkmaktadır. Bu kesintinin 3 yıl veya 2,5 yıl boyunca sürdüğü yolundaki açıklamalar ise hiçbir şekilde doğru değildir. Burada bu görüşün doğru olmadığını ortaya koymak için tafsilata girecek durumda değiliz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vahyin kesildiği birkaç gün kederli ve sıkıntılı olmuş, dehşet ve hayrete kapılmıştır. Hafız İbn de şöyle diyor. Vahiy kesilmesiyle kastedilen onun belli bir süre gecikmesidir. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin içine düştüğü dehşet halinin geçmesi ve kendisine aynı halin tekrarlanmasını arzulaması içindi. Ensardan Cabir bin Abdullah radiyallahu anhoma'nın vahyin kesilmesi döneminden söz ederken şöyle dedi rivayet edilmiştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam bir hadisinde şöyle buyurdu. Bir ara yürürken gökten bir ses duydum. Gözümü yukarıya çevirdim. Bir de baktım ki Hira mağarasına yanıma gelen melek gökle yer arasında bir kürsü üzerinde oturuyor. Ondan oldukça korktum. Hemen döndüm ve beni örtün, beni örtün dedim. Bunun ardından Allah azze ve celle... Ey elbisesine bürünen, kalk ve uyar. Rabbini tekbir et, yücelt. Elbiseni temizle, pislikten uzak dur. Müttesir suresi ilk beş ayeti e, geldi. Bunları indirdi. Bundan sonra vahyin gelmesi hızlandı ve birbirini izlemeye başladı. Bukhari rivayet ediyor bunu yine vahyin başlangıcı babında. İbn-i İsa'k Duha suresinin, Vahiyin kesildiği bu dönemden sonra indiğini rivayet etmiştir. Ancak bu rivayet zayıftır. Sebilül Hüda ve Reşat şöyle denmektedir. E, bu Hafız Eddümeşk'inin, İmam Süt'inin talebesi, Salih Eddümeşk'inin e, eseri, Siyer'e dair oldukça geniş bir kitap. İbn-i İsak'ın dua suresinin iliş sebebi hakkında söylediklerini Taberani el Afî tariqıyla rivayet etmiştir. Bu kişi ise zayıf biridir. O söz konusu Abdullah bin Abbas radıyallahu anh'a nakletmiştir. Taberani ayrıca Zübeyir ailesinin azatlısı İsmail tarıkıyla nakletmişti. Bunu Süleymanet Teymi kendi derlediği siretinde zikretmiştir. Hafız İbn Nacer şöyle söylemiştir. Bu rivayetlerin hiçbiri herhangi bir şekilde kesinlik kazanmamıştır. Ayrıca Bukhar ve Müslim'in söz konusu su surenin iniş sebebi hakkında rivayet ettikleri de bunlara aykırıdır. Bukhar ve Müslim'in Cündep bin Süfyan el Beceli'den rivayet ettiklerine göre... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumdan rahatsız oldu. İki veya üç gece kalkmadı. Bunun üzerine bir kadın gelerek ey Muhammed umarım şeytanın seni bırakmıştır. İki veya üç geceden beridir sana yaklaşmadı dedi. Bunun arkasından Allah azze ve celle duha suresini indirdi. İbn-i Hacer rahmetullah aleyh diyor ki Gerçek şu ki bu, bu surenin iniş sebebi olan vahiy kesilmesi olayı vahyin başlangıcında olan fetret yani kesilme döneminden başkadır. Başlangıçtaki günlerce sürmüştü. Bu ise sadece 2 veya 3 gece sürdü. Bazı raviler bunları birbirine karıştırmışlardır. Araştırma sonucunda çıkan sonuç ise benim burada yaptığım açıklamadır diyor. Abdülvehhab Hamude şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münacatın tadına vardıktan, ruhu kutsal nurlarla aydınlandıktan ve onlarla dolduktan sonra Rabbi ile münacata duyduğu şevkin artırmasında garipsenecek bir şey yoktur. Çünkü tadan bilir, Mahrum olan ise yan çizer denilmiştir Allah Azze ve Celle o sırada vahyin kesilmesini özellikle istemişti. Bu kesinti mutlak güç sahibi eğiticinin, hikmete dayanan öğreticinin, gönülleri ve onların gizlediklerini bilen, kalplerden ve onlardaki değişimlerden haberi olan yüce yaratıcının bildiği bir hikmete dayanıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleğin ilk kez kendisine gelmesi esnasında bir korkuya kapılınca, kendisini belirtildiği şekilde titreme alınca ve başına bir şeyin gelebileceği endişesine kapılınca, Allah azze ve celle kendi ilahi hikmetiyle ilk dersten sonra ondaki korku gidinceye, gönül rahatlayıncaya, o ilk korkuyu unutuncaya ve bu korku tamamen dağılıncaya kadar ara vermeyi dilemiştir. O korkunun dağılmasından sonra o ilk buluşmanın tadını hatırlayacak Ruhu o buluşmanın zevkini yaşamaya başlayacak, kalbi güç kazanacak, gönlünde kararlılık oluşacak ve risaleti, peygamberlik görevini üstlenmek ve ilahi vahyi almak için hazırlanacaktı. Allah Azze ve Celle Haşir Suresi 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an'ı bir dağın üzerine indirseydik muhakkak onu başeymiş Allah'ın korkusuyla parça parça olmuş görürdün. İşte biz bu örnekleri belki düşünürler diye insanlara veriyoruz. Daha sonra Yüce Allah ona arzuladığı şeyi bahşetmeyi, canının çektiği o Rahmani ünsiyeti, ilahi keşfi, Rabbani vahyi vermeyi diledi. Gönlünde de o sıkıntıdan sonra rahatlık oluştu. O zor saatten sonra ruhu rahata kavuştu. Bunlardan ardından vahyin gelişi hızlandı ve birbirini izlemeye başladı. Evet, burada şu hususta çok önemli. Bu çıkarılan ibretler açısından ee, Allah Azze ve Celle'nin dinini tebliğ görevini e, yüklenen peygamberleri de böyleyken aynı şekilde davetçilerin de e, işin psikolojik arka planını bu şekilde e, sallama alması lazım. Yani e, karşılaşacağı sıkıntılara hazırlıklı olması lazım. Sabrı elden bırakmaması lazım. Ve şeytanın kendisinin öne çıkarı, önüne çıkaracağı bir takım sahte tuzaklara kapılmaması lazım. Bu Kişinin sürekli Allah Azze ve Celle ile aradaki zikir bağını, Rahman'ın zikrini hiç unutmaması, yani meselelere hakim olanın, tasarrufun, yegane sahibinin Allah Azze ve Celle olduğunu, insanların kalplerinin Allah'ın elinde olduğunu, kendisinin ancak Allah'ın takdirinde kendisine ayrılan bir görevi yerine getirmekle mükellef olduğunu, bunları düşünmesi zikri kalbinde daima hazır tutması gerekir. Burada bundan sonra davetin gizlice yapıldığı bir dönem başlıyor. Açıktan yapıldığı döneme kadar. Allah Azze ve Celle ey elbisesinde bürünen kalk ve uyar Rabbini tekbir et, yücelt e, ayetleriyle Müddet Suresi'nin ilk üç ayetinde böyle bir emir veriliyor. Yine şu ara suresinin 214-216. ayetleri nazil oluyor. Bu arada önce en yakın akrabalarına uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını ger. Eğer sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Bakın burada e, şahıslardan uzak olma yok. Ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Yani fiillerle failleri burada ayırma var yine. Alimler bu dönemin 3 yıl olduğunu değerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani bu gizli davet dönemi bu dönemde kendi kanaatince bu dine gireceğini ve kendisine yaptığı açıklamayı gizleyeceğini düşündüğü yani güvendi kimseleri davet etmeye çalışmıştır. Bu İslam setinin bir yönünü ve davette maslahatın gözetilmesi anlayışının temelini oluşturmaktadır. Ee, aynı şekilde şayet bir ortamda kitap ve sünnetin daveti ...böyle garip karşılanacaksa... ...yani e, sünneti isaretmeye çalıştığınız halde... ...o toplum tarafından sanki bir bidatmış gibi... ...algılanacaksa... ...ilk önce... E, ...bu daveti gizleyecek kimselere... ...güvenilen kimselere... ...kabul edeceği umulan kimselere... E, ...her bakımdan, fıtri bakımdan olsun... ...diğer e, ahlaki özellikler bakımından olsun... E, ...güvenilen kimselere... ...bu davetin başlaması... ...belli bir aşamadan sonra... ...artık... E, ...yaygınlığın kazanılması gerekiyor. Yani ilk önce... ...Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam burada takip ettiği siyasi... ...davetçi kadronun oluşturulması. Yani davayı yüklenecek... ...ve başkalarına aktarabilecek kadronun... ...belli bir süre yetişmesi. Bizim ise yaptığımız... ...çok yanlışlar var bu noktada. Mesela kendimizi yetiştirmeden... ...meselelere hazırlanmadan... ...gerek psikolojik olarak... ...gerek şey olarak... Hayatın toplumsal yönünü dikkat alarak bir takım hazırlıkları üstlenmeden ve sabır silahıyla silahlanmadan, ilim silahıyla silahlanmadan, bu ikisini bir araya getirmeden bir an önce öğrendiklerimizi aktaralım. Yani işte bu bizim aceleciliğimizden kaynaklanan bir aksaklık. Burada mümkün mertebe sabırlı olmak gerekiyor. Davetçi yetiştikten sonra ancak o zaman e, yani meselelere vakıf hakim olduktan sonra ancak e, o zaman başarı Allah'tan gelecektir. Eğer açıktan davet zarar verecekse davetin gizli yapılması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce hanımı Hadice radiyallahu anhayı davet etti. O kadınlardan ilk Müslüman olan kişidir. Ayrıca kendisine son derece güvendiği, sırrını saklayan yakın arkadaşı ve Yüce Allah'ın kendisinden Küfredenler onu iki kişinin ikincisi olarak Mekke'den çıkardıklarında Allah kendisine yardım etmişti diye söz ettiği, Tevbe suresi 40. ayetinde söz ettiği Ebu Bekir Sıddık radiyallahu anh'ı davet etmişti. O da hiç tereddüt etmeden kabul etti. Ebu Bekir anh İslam'da ilk davetçidir. Onun Müslüman olmasının ve davetinin bereketiyle birçok kimse dine girmiştir. O İslam'a koşan ilklerdendir. İslam'da büyük fedakarlıklar göstermiş ve büyük sıkıntılara katlanmıştır. Allah hepsinden razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bu dönemde davet edilenlerin arasında iki nur sahibi Osman Zinnureyn radıyallahu anh, Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh de vardı. Zübeyir radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in havarisi ve halası Safiye binti Abdülmuttalib'in oğludur. Yine Abdurrahman bin Af radıyallahu anh ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dayısı Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh de bu dönemde Müslüman olanlardandır. Ebu Bekir anh'ın davetiyle İslam'a girmiş olan bu kişilerin tümü cennette müjdelenmiş olan 10 kişidendir. Yani şu fazilete bakın ki bu işte ilk davetçi Ebu Bekir radıyallahu anh. Onun vesilesiyle Müslüman olan kaç kişi varsa ta kıyamete kadar... Onun e, ecrinin aynısı onlara yazılıyor. İşte İslam'da ilk olmanın e, sonrakilere nazaran üstünlüğü burada. Birincisi işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la bizzat görüşmüş olmaları, bu sebeple e, hem onu bizzat tanıyıp ona emanetlerinin, güvenlerinin sonsuz olması ve onun Allah katından getirdiklerinin yakini olarak kalplerinde hiçbir şüphe, bizimkiler gibi değil bakın, bizde yakin yoktur, bizde ilim vardır. Yani Allah Resulü'nden bize bir hadis ulaştığında sahih yolla ulaşmışsa bu bizde ilmel yakin hasıl olur. Aynel yakin olmaz. Onlar bizzat görerek vahyin nazil olduğu anda buna şahitlik ederek e, kesin bir inançla, hiçbir işbenin bulunmadığı bir inançla e, amel ettiler, hayatlarına koydular ve onların vesilesiyle İslam adına ne yapılmışsa kıyamet gününe kadar ecirleri aynen onların hanelerine işleyecek. Çocuklardan ilk Müslüman olan kişi Ali bin Ebi Talip anh'tır. O zaman 8 yaşındaydı. Yani dikkat edin ki şuna Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu çocuktur deyip e, davetten ötelemiyor. Yani 8 yaşında bir çocuk bile olsa davetin ortamında bulundurulması lazım. Yani onu önemsiz görmemek lazım. Daha büyük olduğuna dair sözler de var. Ali radiyallahu anın ilkler arasına girmesinde onun Resulullah sallallahu aleyhi ve bakımı altında olmasının etkisi olmuştur. Kölelerden ilk Müslüman olan da Resulullah sallallahu aleyhi ve çok sevdiği bir kişi olan Zeyd bin Harise radiyallahu anh'tır. O Hadice radiyallahu anh'ın kölesiydi ve evlendikleri zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve e hediye etmişti. Saadet, iman ve ibadette öne geçen bütün bu değerli kişilerin oluşturduğu topluluktan sonra bir başka değerli ve faziletli topluluk İslam'a girmişti. Bunların arasında bu ümmetin emini olan Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh, cennette müjdelenmiş 10 kişiden Said bin Zeyd radıyallahu anh, Habbab bin Eret radıyallahu anh, Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ve Ayşe radıyallahu anh'a vardı. Ayşe daha küçük bir kız çocuğuyken Müslüman oldu. Esma radıyallahu anh'a ise Zübeyir bin Avvam radıyallahu ile evliydi. Kureyş'in fazletli fertlerinin Müslüman olması işi devam etti. Çok geçmeden Cafer bin Ebi Talip radıyallahu anh, hanımı Esma binti Umeys radıyallahu anha Erkam bin Ebil Erkam radıyallahu Osman bin Ma'zun radıyallahu an Ammar bin Yasir radıyallahu anh ve Suheyb bin Sinan er Rumi radıyallahu anh Müslüman oldu. Bu dönemde davet halka açık yerlerde, toplantı yerlerinde, meclislerde açıktan yapılmıyordu. Sadece kişisel görüşmelerde, yani böyle ferdi, birebir davetler ve davetçinin davet edeceği kişinin özelliklerini göz önünde bulundurarak vereceği karara göre yapılıyordu. Münir el-Gadban şöyle diyor. Bu dönemde gelişmeye başlayan Müslüman kitle ile cahiliye toplumu arasında herhangi bir çatışma olduğuna dair Herhangi bir şey duymadık. Yani bu gizli davet döneminde bir çatışma olmadı. Müslüman kitlenin düşünceleri oluşan bu kitleye katılacağı umulan kişilerden başkalarına açıklanmıyordu. Yani e, ümidin kuvvetli olması, o konudaki zannın kuvvetli olması e, gerekir. Bu dönemde açıktan davet yapılması bir amaç değildi. Hatta Müslümanlar başkalarının tavırlarına karşı durmak, tenkit etmek veya açıktan muhalefet etmek gibi bir bir müdahalede bulunmuyorlardı. Esas olanda zorlayıcı bir durumun olması dışında muhalefetin açıktan yapılmamasıdır. Teşkilat ve düşünce için tam gizlilik şartının korunması gerekir. Mübarek Furi'de şöyle diyor. Üç yıl boyunca davet böyle gizlice ve kişisel bir şekilde sürdü. Bu süre içinde müminler bir cemaat oluşturdular. Bu cemaat kardeşlik, yardımlaşma, vahyedilenlerin, resaletin tebliği ve bunun yerleştirilmesi için çalışma ilkeleri üzerine oluş, oluşmuştu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendisine vahyedilerini kavmine açıktan söylemekle onların batıl anlayışlarına karşı çıkmakla ve putlarını yermekle yani putperestliğin yanlış olduğunu açıktan söylemekle yükümlü tutan vahiy geldi. Ee, bu Burada işte e, davet esnasında tepeden inme yaklaşan bazı genç insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, bildirdiği gibi ümmetimden e, böyle yaşları genç hülyaları tam oturmamış yani fikirleri e, tam yerleşmemiş bir takım gençler çıkacak Kur'an okuyacaklar okuyuşları yanında kendi okuşunuzu beğenmeyeceksiniz diye vasfetti ama okun yaydan çıktı gibi de dinden çıkarlar diye e, tehlikelerini bildirdiği bir grubun bugünlerde işe mesela tagutları red diye bir kavramı, İslam'ın e, imanın esaslarından olan, tevhidin esaslarından olan bir kavramı e, olması gereken mecradan farklı bir şekilde ele alıp hislere hitap ettiklerini görüyoruz. Mesele şu, imanın temelleri yerleşmeden insanın dinde ilk öğrendiği şey tağutlar kimlerdir? Ve bu tağutları da sadece yöneticiler olarak ...ele alıyor bugün. Tağut dediğimiz zaman... ...ilah ile tağut kavramlarını... ...ilah, kendisine kulluk edilen her şey... ...yani la ilahe illallah sözüyle... ...kendisine kulluk edilen ne varsa hepsini... ...reddetmek sadece Allah vardır. Kendisine itaate layık olan... ...tazime layık olan... ...sevgiye layık olan, korkulmaya layık olan... ...bunların hepsinde... ...Allah'ı birlemek. Tağut'un reddinde ise... ...Allah'a kulluktan alıkoyan ne varsa onu reddetmek. Bunların en başında ne gelir? Şeytan. Yani şeytan öyle bir taguttur ki hiç kimse bundan müstağni kalamaz. Yani herkesin bu tagutla mücadele etmesi gerekir. Herkesin bu tagutla mücadele etmesi vaciptir. Diğer tagutlar ise zaman zaman ortaya çıkan tagutlardır. Bir kimse taguta uyar, severek itaat eder. Allah'ın dinini, dininin emirlerini bir tarafa bırakıp da Allah'ın yolundan, Allah'a itaatten, Allah'ın emirlerinden alıkoyan bir varlığa yönelirse işte onun tağutu odur. Bu sadece yöneticiler değil. Bunun e, hiç şaşmaz örneği şeytandır dedik. Ha, para olabilir, para her zaman tağut değildir ama. Şimdi yöneticiler mesela her zaman tağut değildir. Bazen salih yöneticiler olabilir. Ama mesela günümüz ortamında tağutlar dendiği zaman e, en başta karşımıza yani şeytandan sonra e, gözle görülebilir e, hissedebileceğimiz tağutlar kitap ve sünnetten insanları alıkoyan, bidatlere, hurafelere çağıran bidat önderleridir. Yöneticilere gelince yöneticilere bir kimse isteyerek itaat ederse evet onu tağut edinmiştir. İmanın en önemli rüknü olan tağutu reddetmeyi o iptal etmiştir. Bu sebeple küfre girer. Ama bugünkü yöneticileri böyle görmüyoruz. Bu yöneticilere itaat eden bile zulmen itaat ediyor. Ve itihadını değiştirmiyor. Kişilerin akidesinde, helal haram inancında bir değişiklik yapamıyor. Bu yöneticiler Allah'ın bir takım haramlarını helal e, sayıyor. Yani kanun koyarak e, ona aykırı hükümler çıkarıyorlar. Ama diyelim mesela içki serbest bırakılıyor. İçki içen bile helal diye inanmıyor buna. Yani devlet serbest bıraktı diye helal itikad etmiyor bunu. Daha önceleri bir takım şeyler olmuş. Mesela Cengiz Han, Yasık diye bir kanunname çıkarmış. Bunun bu kanunname çıkarmasında üç dini birleştirmeyi hedef almış. Yahudi ile Müslümanlık. Üçünden de bir takım şeyler seçmiş. Yani Allah'ın şeriatına benzeterek, e, Allah'ın hükümlerini e, her dinden seçerek, tahrif edilmiş dinlerden de seçerek ne yapmış? Kanun yapmıştır ve insanlar buna inanmaya zorlamıştır. Kim bu şekilde şey yapmazsa onlara da zulmetmiştir. Daha sonra bakın e, ne gibi tavuklar gelmiş bu ümmetin başına. Ondan öncesinde, Cengiz Han'dan çok daha öncesinde e, memun halife olmuştu. Memun, e, halkı Kur'an fitnesinin önde gelen isimlerindendir. Abbasi halifesiydi. Abbasi halifesiydi. Bu tağutluk yapmıştır. İnsanları Kur'an mahluktur diye inanmaya zorlamıştır. Bu şekilde inanmayanları hapislere attırmıştır. İmam Ahmet bin Hanbeli bu sözü söyletmek için işkenceler yapmıştır. Ama e, sünnet önderi olan o imam Haydin tağutları redde diyerek işte bunları tekfire çağırmamış. Bakın tekfir ayrı bir şey, reddetmek ayrı bir şey. İmam Ahmet şunu söylemiştir. Her kim Kur'an mahluktur derse o kafirdir. Bakın bu genel bir ibare. Ama muayyen şahıslara genel ibareleri uygulamaya gelince burada son derece dikkatli olmak lazım. Çünkü bizler La ilahe illallah diyen Kendisini İslam'a nispet edenlere Müslüman muamelesi yapmak zorundayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bile bir takım münafıkları bildiği halde, onların kalplerindeki küfür kendilerine, kendisine bildirilmiş, vahiyle bildirilmiş olduğu halde, bazı durumlarla zahire de çıkmış olduğu halde, Muhammed arkadaşlarını öldürtüyor, öldürüyor, dedirtmem diyor. Düşünebiliyor musunuz siyaseti? Arkadaşlarını öldürüyor, dedirtmem diyor. Münafıklara bile Müslüman muamelesi yapmıştır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bugünkiler ise işte benim Tağut'u tekfir etmem lazım. Kafirle Müslüman'ı bilmem lazım. O halde işte birlerini tekfir etmem lazım ki onunla velâ ve berâ uygulayabileyim gibi şeytanın bir takım vesveselerini ne yapmıştır? Tekvirine payanda olarak kullanmak istemiştir. Böyle bir vela ve berâ anlayışı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde yok. Çünkü Müslümanım deyip de Kalbinde küfür gizleyen bir kimse, nifak gizleyen bir kimse yine Müslüman muamelesi görüyor. Ne yaptığı sürece? İslam'ın bir takım alametlerini e, sergilediği sürece. Ne zaman ki küfrün e, zahir olan şeyleri kendisinden, e, küfrün alametleri kendisinden zahir olur. Bu nifak alametleridir. Kelime-i tevhidle çelişen, İslam'ın ortadan kaldıran bir şey ortaya çıktığı zaman ondan diyelim birisini Kur'an'ı ayaklarıyla ezerken gördük. Burada bile doğrudan tekfir etmiyoruz. Onun kafir olduğuna inanıyoruz o fiiliyle. Doğrudan tekfir etmiyoruz. Diyoruz ki kardeşim sen ne yapıyorsun? Bu ezdiğin şeyin Kur'an olduğunu biliyor musun? Allah'ın kitabı olduğunu biliyor musun? Biliyorum derse tamam. o e, Artık e, kalbindeki küfrü zahirde açığa çıkarmıştır. İşte iman derslerinde el aldığımız meselede daha önce tarif ettiğimiz gibi bir küçük daire düşünün iman dairesi, Bir de daha büyük bir daire. Onu da kuşatan, o küçük daireyi de kuşatan İslam dairesi. Bir kimse İslam dairesinden girmedikçe iman dairesine asla ulaşamaz. Yani İslam'ın bir takım şartlarını yerine getirmeyen bir kimse kalbinde iman var diyemez. La ilahe illallah bunların en asgarisidir. Sonra namaz gelir. Namaz konusunda sabiler icma etmiş. Namazı terk edenin kafir olacağı hakkında. Buna rağmen la ilahe illallah dediği halde namaz kıldığı halde Zekat verdiği halde, oruç tuttuğu halde, hac yaptığı halde bir kimse mümin olmayabilir. Yani fakat o İslam dairesinde olduğu için bizden Müslüman muamelesi görür. Çünkü bu zahirdekidir. Biz daha şu batındaki ne olduğunu bilemeyiz. Hiç kimsenin sen müminsin falan mümindir gibi hatta kendimiz hakkında bile bu şahitlikte bulunamıyoruz. Buna yetki verilmemiş. Ama sen kafirsin dediğimiz zaman eğer... Şu zahirdeki kabuktan yani İslam dairesinde bir şey varsa o unsur varsa onda biz onun kalbindekine de hükmetmiş oluyoruz. Yani iman dairesinde hiçbir şey olmadığını da söylemiş oluruz. Senin de İslam'da yok iman da yok demiş oluyoruz. Birisine kafir veya müşrik dediğimiz zaman. İşte bu sebeple la ilahe illallah diyenlerin e, küfür fiili sergilemeleri halinde Burada mümkün olduğunca onun tekfir edilmemesinde sebepler aranır. Baktın kurtulacak bir yönü yok. Artık e, yapacak bir şey yok. Yani bu kalbinde küfür olduğunu apaçık ortaya koymuş ve zahirde de küfrünü ortaya çıkarmış. Mesela e, içki içen, içki içti sırada mümin değildir diyor. Bak şu dairede değil diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Zinadeni de böyle ama içki içtiği halde bir kimse mümin olmadığı halde İslam dairesi içerisinde bulunabilir. Biz onun İslam'ına hükmetmekten hala vazgeçmeyiz. Ne zaman kührü açığa çıkar bu kimsenin zahir olur bizim hüküm girer. İçki helal dediği zaman veya helal olduğu bu haramı takmadığını belirten bir şey sergileyinceye kadar. Yani mücerret amel ediyor olması mücerred amel ediyor olması ee, onun halbuki küfür amel ameldir yani imanı gideren iman iman dairesinden çıkaran bir şey. Ee, i̇şte bu bizim hükmalarımıza girmediği sürece dilinden veya e, azarından sadır olmadığı sürece e, biz ona e, küfrüne hükmetmiyoruz. Bizim İslamına hükmettiğimiz pek çok kimse Allah katında kervur olabilir. İşte e, burası çok önemli. Bu sebeple tekviri maniler manileri ve şartları diye El-i Sünnet ve cemaat bir şey koymuş. Bir takım şartlar koymuş. E, bunların e, en belli başlısı da ilim ve tevil olmamaz. İlmin mevcut olması ve tevil bulunmaması. Bir kimse de ilim yoksa, o mesele hakkında ilim yoksa, yani yaptığı şeyin kendisini İslam'dan çıkaran la ilahe illallah dedikten sonra tekrar kendisini İslam dairesi dışından çıkaran bir şey olduğunu bilmeden işlemişse bir şeyi bunu araştırırız. Bilmeden mi yapmış? Bilmeden yapıyorsa hücce tıkam edilir. Ve bir daha yapma denir ona. Tevil varsa yine aynı şekilde. Mesela Koran'dan sünnetten bir delile dayandığını söylemiş. O yine bu konuda tekfirin manisi. Evet, Nebi Vesselam'ın da bu üç yıllık gizli davet süresince e, bazı şeyleri tahammülle karşıladığını, yani bazı şeylere yani açıkça küfür olan, şirk olan bazı şeylere hiç karşı çıkmadan sadece gizli davetle devam ettiğini görüyoruz. E, burada bizim Nebi Aleyhissalatü Vesselam'ın sünnetinden, seyrinden çıkaracağımız çok şeyler var. Aceleci olmamak. Evet ortamda bir sürü pislikler var. Allah'ın razı olmadığı pek çok şey var. Ama biz Allah'ın dini olsun Allah Resulü'nden daha da gayretli değiliz. O Allah'ın Resulü olmasına rağmen bazı şeyleri e, sabrederek e, zamana bırakmış. Kabe putlarla dolu olduğu zaman bile orada namaz kılmış. Ama ne zamanki güce kavuştu e, o zaman bunları temizlemeye kalkmıştır. Belli bir çoğunluğa gelinceye kadar putperestlerin şirkini açıktan kınamaması söz konusu bu dönemde yine. Ne zaman ki belli bir seviyeye geldi. Yani daveti böyle dallanıp budaklandı. Daveti karşı taraftan gelebilecek ihtiyaçlara cevap verebilecek konuma geldi. Yani şüpheleri giderebilecek konuma geldi. O zaman... İşte Allah açıktan emretme, davet etme emrini verdi. Bunun sebebi şu. Bir kimse bir toplumda yeni bir şey ortaya attığında o toplum onu yutar bitirir. Tek kalır. Tek kaldığı için de bir sürü söylenti çıkar. Mesela bizim Ferus kardeş diyor ki, işte Azerbaycan'da ne diyorlar? Vahabiler kızlarıyla evleniyor. Analarıyla evleniyor. Bunu caiz sayıyorlar falan filan. Böyle laflar çıkarıyorlarmış. Şimdi böyle bir davet ortamında bu gibi iftiralar, karalamalar, bu böyle şeyler normal. İşte sapık diyorlar, mezhepsiz diyorlar, Vahabi diyorlar, şöyle diyorlar, bu diyorlar. İşte bunlar şunu inkar ediyor, bunlar bunu inkar ediyor. İşte bunlar ayakkabıyla namaz kılıyor falan filan. Bu söylentilere karşı... Tek kişinin veya iki kişinin, üç kişinin e, cevap verebilecek, hakkı ortaya koyabilecek konumu yoktur. Bu söylentiler onu boğar. Anında onun işi bitirir, sözü dinlenmez hale gelir, artık kendi derdini anlatamaz hale gelir. Bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu hikmete binaen bakın Allah Azze ve Celle onu belli bir konuma gelinceye kadar, şüpheleri savabilecek bir kadronun oluşmasına kadar gizli davetle mükellef kılıyor. Ondan sonra... Artık o toplumun ihtiyacı olan şeyi karşılayabilecek konumdayken açıktan emretmesi. Şimdi bu dönem 3 yıllık bu dönem hakkında e, alimlerin bazı tespitleri var. Onları da aktaralım. Ramazan el-Buti şöyle diyor. Buradan anlaşılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dönemdeki davet metodu Allah'tan aldığını hemen tebliğ eden bir peygamber sıfatıyla olmaktan daha çok bir lider olarak izlenmesi gereken siyaseti şeriiye türündendi. Buna göre her dönemde İslam'a davet edenlerin içinde bulundukları şartlara göre davetin nasıl olması gerektiğini belirlemeleri mümkündür. Gizli mi yoksa açıktan mı, yumuşak mı yoksa sert mi olması gerektiği şartlara ve yaşadıkları çağın gereklerine göre belirlenir. Bu konudaki uyum sınırlarını İslam şeriatının, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin siretindeki gelişmelere göre belirlemiş olduğu bir uyumdur. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin geçirdiği ve daha önce sözüne etmiş olduğumuz dört dönemin şartlarına göre belirlenmiştir. Bunu bu dört dönemden bahsedeceğim dipnot vermiş. Bütün bu dönemlerde Müslümanların ve İslam davetinin çıkarlarının, maslahatlarının gözetilmesi temel ilke olarak kabul edilmiştir. Bu dört dönem davetin gizli yapıldığı dönem 3 yıl sürmüştür. İkincisi, davetin açıktan ve sadece dille yapıldığı, herhangi bir çarpışmaya girilmediği dönem. Bu dönem hicrete kadar sürmüştür. Üçüncü dönem, açıktan davet yapılırken aşırıya gidenlere ve çarpışmaya veya fenalıkta bulunmaya kalkışanlara karşı çarpışmayla geçirildiği dönem. Bu dönemde Hudeybiye anlaşmasına kadar sürmüştür. Dördüncü dönem, Allah'a davet yolunda engel olarak çıkan ve müşriklerden, İnkarcılardan ve puta tapanlardan davet ettikten ve daveti bitirdikten sonra, bildirdikten sonra İslam'a girmekten kaçınan herkesle savaşarak açıktan yapılan davet. Bu dönem İslam'daki cihat hükmünün ve İslam şeriatının üzerinde karar kıldığı ve son şeklini aldığı dönemdir. Bazıları ikinci dönemi İki ayrı döneme ayırmıştır. Bunlar birincisi Mekke'nin içinde açıktan davet merhalesi ki hicretten önce 10. yıla kadar sürmüştür. İkincisi Mekke dışında açıktan davet bu da 10. yıldan itibaren başlamış ve hicrete kadar sürmüştür. Evet bu dönemlerde Müslümanların ve İslam davetinin maslahatının gözetilmesi temel ilkeydi. Buradan hareketle fıkıhçıların çoğunluğunun ortak görüşlerine göre eğer Müslümanlar sayıca az olurlarsa veya hazırlıkları yetersiz olur ve düşmanlarıyla karşı karşıya gelmeleri durumda onlar üzerinde hiçbir başarı gösteremeden öldürülecekleri konusunda kuvvetli kanaatleri olursa bu durumda canı koruma maslahatının öne çıkarılması uygundur. Çünkü bunun karşılığında sağlanması düşünülen maslahatın yani dini koruma maslahatının sağlanıp sağlanmayacağı şüphelidir veya sağlanamayacağı kesindir. İzzettin bin Abdüsselselam bu gibi durumda cihada girişmenin haram olduğunu açıklarken şöyle der. Düşmanı yenmek mümkün olmayınca yenilmek mukadderdir. Çünkü direnilmesi durumunda can kaybı olacak ve bu da kafirlerin gönüllerini rahatlatacak ve Müslümanların baskı altına alınmalarına imkan sağlayacaktır. Burada direniş tamamıyla fesada sebep olmuş olur ve sürdürülmesinde bir fayda olmaz. Ben derim ki burada canı korunma maslahatına öncelik verilmesi sadece görünüş itibarıyladır. Gerçekte ve uzun vadede ise her zaman dini koruma maslahatının önüne çıkarılmasıdır. Zaten belirtilen durumda da dini koruma maslahatı başka alanlarda ve fırsatlarda cihad edebilmeleri, çarpışabilmeleri için Müslümanların canlarının sağ kalmasını gerektirir. Aksi takdirde onların yok olmaları bizzat dine zarar verilmesine ve kafirlerin önlerindeki kapalı yolların açılmasına, onların bu yollarda ilerlemelerine fırsat verilmesine yol açar. Sonuç olarak eğer açıktan davet veya çarpışma davaya zarar verecekse davetin gizli yapılması ve barış içinde olunması gerekir. Ama davetin açıktan yapılması mümkün ve aynı zamanda yararlı olursa o zaman gizlice yapılması caiz olmaz. Bakın şu ilk fıkraya dikkat edin. Davetin eğer davaya zarar verecekse gizli yapılması ve barış içinde olunmaz. Yani böyle bir durumda Müslümanların az olduğu veyahut da şöyle diyelim, hakkı bilenlerin, batıl üzere amel eden bir toplum içerisinde hakkı bilenlerin sayısının az olması halinde, bakın burada veladan ve beradan söz edilemez. Neden? Azınlık bir grubun böyle bir toplumdan hak onlara güzelce ulaştırılmadıktan sonra bu yerine gelmedikten sonra yüz çevirmesini ifade eder. Zaten onların gözünde bu azınlık toplumun çok farklı adları vardır. Yani kendisini ifade edememiştir o azınlık. Böyle bir grubun e, vela ve berâ uygulaması tavşan daha dağı küsmüş daha haberi olmamış dedikleri kabilden olur. <gülüyor> Eğer yeterli güç ve savunma imkanları varsa zalimlerle ve İslam'a karşı fırsat kollayanlarla anlaşma yapmak da caiz değildir. Yani ee, Müslümanların anlaşma yapması hangi durumda caiz? Zayıf oldukları. Kafir karşısında e, güçlerinin ve imkanların olmadığı durumlarda. Cihad için gerekli şartların ve sebeplerin oluşması durumunda Müslümanların kafirler karşısında cihattan geri kalması ve evlerinde oturmaları caiz değildir. <gülüyor> evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu dönemdeki davetini kabul edenlerin çoğu zayıflardan ve kölelerden ibaretti. Bunlar da insanlar içerisinde peygamberlerin davetlerini kabul etmeye en yatkın olanlardır. Çünkü başkalarını izlemek onlara ağır gelmez. Toplumda üstün bir mevkiye, makama ve etkili konuma sahip olanlar ise çoğunlukla büyüklenme duygusu, makam sevgisi ve başkalarına bağlanmaktan kendini yüce görme anlayışı engeller. Yani bu davete katılıp bir öndere bağlanma İslam'da her zaman bu esas vardır, emire itaat. Yani peygamber burada e, Resul olması itibariyle, Allah'ın bir elçisi olması itibariyle ama onun emirleri de e, mesela alimler peygamberlerin varışleridir diyor. Allah Azze ve Celle Allah'a Allah itaat edin, Resul'e itaat edin, sizden olan emir sahiplerine de. Bu emirlerde ise e, Allah ve Resul'ün ne uygunluk şartıyla itaat vardır. Böyle bir durumda hatta şu bile gelmiştir. Sana zulmetse, sırtından malını alsa bile ona itaat et. Yani belli şartların gözetilmesi, o toplumda fitnenin baş göstermemesi. Bir i̇bn Mesud radıyallahu anh'ı düşünün. Ee, Osman radıyallahu anh halife ve Mina'da namazı tam kılmak istiyor. Normalde e, emrolundukları şey, orada namazı kısaltmak. Seferde kasretmek e, namazı. i̇bn Mesud radıyallahu anh ağır sözler söylüyor. Yani bu bir e, kötülüktür, Allah Resulü'nün dinini değiştirmektir, tahriftir, bidattir gibisinden. Fakat namaz vakti gelince gidiyor arkasında namaza duruyor. Ey i̇bn Mesut, Mesud böyle dedin ama gittin arkasında namaza, dur namaza durdun. Bu ne iş? O da diyor ki ihtilaf ancak şer getirir. Bakın i̇bn Mesut Mesud radiyallahu anh'ın bu tavrında Osman radiyallahu anh'ın bu yanlış yaptığı şeyi benimseme onaylama yoktu. Ama o gözettiği daha büyük bir maslahat sebebiyle ki o maslahatta cemaatin dağılmaması, ihtilafın olmaması, birliğin bozulmaması, bu gibi şeyleri şeytanın kullanmasına fırsat verilmemesi. Çünkü e, bunlar belli şeylerle aşılması lazım. Eğer emirde, o, o müminlerin halifesiydi o zaman, bir problem varsa bunun deliller ikam edilerek ıslah edilmeye çalışılmaz. Bu mümkün olmuyorsa yani bunu denedim mümkün olmuyorsa yine başka bir fitneye mahal verilmemesi. Ta ki din ayrılığı söz konusu olmadıkça. Temelde bir takım e, ayrılıklar olmadıkça. Yani e, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi başınıza öyle idareciler gelecek e, sizden kim onları e, kerih görürse hoşlanmazsa, buğz ederse nefret ederse onaylamazsa biridir selamette kalır diyor. Kim de onlara itaat eder, uyar. Yani severek, gönülden itaat ederse o da onlarla birlikte haşr olur diyor. E alan Resulü bunlarla diyor savaşmayalım mı? Namaz kıldıkları sürece hayır diyor. Aranızda namaz kıldıkları sürece hayır diyor. Yani hakikatte şerrin önderleri olmalarına rağmen İslam'ın zahirinde bir takım şeyleri taşımaları sebebiyle hayır onlara yok. Ayaklanmayın, huruc etmeyin. Ama küfür ortaya çıkarsa, kafir oldukları ortaya çıkarsa ve Müslümanların onu alt etmeye, indirmeye, huruc edip onu değiştirmeye güçleri de varsa, imkanları varsa o zaman bunu yapmaları gerekir. İmam Ahmet döneminde dedik ya bakın memunu, memuna karşı İmam Ahmet insanları ayaklanmaya çağırmamış. Çünkü bunun getireceği mefsedet maslattan daha büyük olacaktı. Zarar daha büyük olacaktı. Ama İmam Ahmet sabretti. İmam Ahmed'in koruduğu o akide ta bugünkü nesillere ulaştı elhamdülillah. Davetçilerin bu gibi konularda e, inandıkları akideden taviz vermeden, değişime uğramadan, yani kitap ve sünnetin deliliyle elde ettikleri ilmi ortamın Değişmesiyle değiştirmeden, zulüm karşısında razı olmasa bile e, inandığı değerden taviz vermeden. Yani e, mesela tebliğde şunu söylüyoruz. Olabildiğince yumuşak olacaksın. Ama o davetin içerinden, tebliğin içerinden en ufak bir taviz olmayacak. Bazıları bunu karıştırıyor. Allah'ın düşmanlarına yakın olabilmek için içerikten taviz veriyor. Allah'ın düşmanlarını memnun edebilmek için e, inandığı değerleri e, daha farklı yansıtıyor. Ve daha farklı yansıttığı gibi hakkı savunanlara da e, teberri ediyor. Müslümansa bir kimse, kitap ve sünnet üzere yaşayan Müslümansa, işte o zaten bizden değildi. Deyip böyle bir şey demesi yakışmaz. Ee, yani demek istediğimiz şu ki içerikten tavz verme yok. Eğer böyle bir şey olursa eşeğin e, bir özelliğini hayatul hayvan da e, zikrediyor Kemalettin Dümeyri. Eşek diyor böyle yırtıcı bir hayvan gördüğü zaman kaplan gibi e, veya kurt gibi bir yırtıcı hayvan gördüğü zaman diyor, ona şirin görünebilmek için diyor, onun üzerine üzerine gider diyor. Böyle düşmandan korunacağını zanneder diyor. Eşeğin mantığı budur işte. Ama e, kurt <gülüyor> affetmez. Evet. Allah Azze ve Celle Musa ama. Aleyhisselama... Kıssasında şöyle diyor Araf 137. ayetinde. Sonra da zayıf düşürülen topluluğu, mustazafları o yerin bereketlendirdiğimiz doğularına ve batılarına mirasçı kıldık. Yani tevazu sahibi bu kimseler Allah'ın e, taati konusunda tevazu sahibi. Z Zalime Yavuz, Mazluma Yunus derler atalar. E, bu tarzda olan bu Müslümanlara... E, müşriklere asla taviz vermeyen, onlara yani e, yine ayette anlatıldığı gibi işte ruhema beynehum ve işte al-el müminlere karşı merhametli, kafirlere karşı şiddetli, Allah'ın emirlerine karşı itaatkar uysal, e, birbirlerine karşı e, sevecen davranan, itaatkar davranan, adeta e, burnundan çekildiğinde götürülen deve gibidir diyor müminin vasfında. E, bu şekilde olan bu Müslümanlar yeryüzünün doğularına ve batılarına mirasçı kılındığı belirtiliyor bu ayette. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk oluşturduğu çevrede böyleydi. Ama isyankar ruhlar yani e, fıtratlarına isyankarlığın yerleştiği ruhlar e, bu isyankarlığı İslam'da da sergileyip ancak iftiraka, dağılmalara, e, bozuşmalara sebep olurlar. E, bu da işte fıtrattan kaynaklanan. Davetin ilk e, nüvelerine, ilk kadrolarının oluşturulmasında böyle kimsenin zarar vereceğini gösterir bu. Nebi Aleyhisselatü Vesselam vahiyli hareket etmesi hasebiyle bundan korunmuştur. Fakat e, bizler için bu son derece dikkat etmemiz gereken bir mevzu. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi hakkında Hud suresi 27. ayetinde şöyle buyuruluyor. Biz seni ancak bizim gibi bir insan olarak görüyoruz ve ilk anda düşünmeden sana uyan aşağılarımız dışında kimsenin sana uyduğunu görmüyoruz. Yani Nuh Aleyhisselam'ın döneminde de böyleymiş demek ki. Yani toplum tarafından böyle aşağılık kabul edilen, işte düşüncesiz, beyinsiz gibi görülen, saf, ebleh diye bakılan insanlar tabi olmuş. Yüce Allah, Salih Aleyhisselam'ın kıssasında da Araf 75-76. ayetlerinde şöyle buyuruyor. ''Kavminin büyüklük taslayan, ileri gelenleri, içlerindeki zayıf düşürülmüşlerden, mustazaflardan iman edenlere ''Biliyor musunuz, Salih Rabbi tarafından gönderilmiş elçilerdenmiş'' dediler. Onlar da ''Biz onunla gönderilene iman edenleriz'' dediler. Bunun üzerine büyüklenenler ''Biz de sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz'' dediler. Muhammed Gazali şöyle diyor. Eğer kalbin vadilerine girer ve derinliklerine yerleşirse iman büyüleyici bir güçtür. Neredeyse olması mümkün olmayanı bile oldurur. Said Nursi de bu konuda şöyle diyor. Hakiki bir mümin kainata meydan okur. Yani e, bu güzel bir söz. Değerlendirilmesi gereken bir söz. E, hakikaten e, imanı elde eden bir kalp yani kalbin derinliklerine yerleşen bir iman e, öyle bir şeydir ki Allah'ın tarafında olduğunu her an hisseder ve karşısında olanın ise Allah azze ve celle'nin gücü kudreti karşısında ancak acizler olduğunu görür. Ama böyle olmayan işte imanın böyle kökleşmesinde problem olanlar karşılaştıkları sorunlarda e, bu sorunların kendisini bitirivereceğini, Allah Azze ve Celle'nin kendisini yardımsız bırakacağını, yani Allah ile arasında bir ümit kopukluğudur aslında bu. Ve kafirler tarafından e, yok edilme korkusuyla veya zarara uğrama korkusuyla inançlarından bir takım tavizler verdiği görülür. İşte müminin kainata meden okuması bu yüzden. Öyle müminler vardır ki tarihte okursunuz. Adı duyulunca insanların kalplerinin ürperdiği zalim sultanların karşısında hiç çekinmeden Allah'tan kork ey sefil diyebilmişlerdir. Onlara emri maruf, nehi-münker yapabilmişlerdir. Çok açık bir dille ve e, düşmanlarının, Allah düşmanlarının böyle dünyada güç kuvvet sahibi gibi görünen Allah düşmanlarının kalplerine korku salmışlardır. Biz herhangi bir düşünce etrafında toplanan, sonra tamamıyla maddi bir düşünce olmasına rağmen onu gönüllerine sağlam bir inanç olarak yerleştiren bir takım gençler ve yaşlılar gördük. Öyle ki hayatlarını hareketlerinin yakıtı haline getiriyor ve hareketlerinin başarı yönünde her türlü sıkıntıya katlanıyorlar. Bu yaptıklarını da ilkelerinin başarısı ve öne geçirilmesi için yapmaları gerekenin sadece bir kısmı olarak görüyorlar. Artık İslam'ın başlangıç döneminde göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'a ve insanın bu dünya hayatından sonra ulaşacağı Allah'ın huzurunda her yönden zengin bahçelerin Altından ırmaklar akan parlak sarayların ve sonsuz nimetlerin bulunduğu cennetlere kavuşacağı ahiret gününe iman şeklinde ortaya çıkan yüce inancın neler gerçekleştireceğini düşünün. Şeyh Ebubekir el de şöyle diyor. Bugün Müslümanların yaşadıkları bölgelerde <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve ilk 3 aylık dönemde yaptığı gibi davetin gizlice yapılması gerektiğini ileri sürenlerin delilleri yoktur. Çünkü o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve ve ashabının Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed de Allah'ın elçisidir demelerine, ezan okumalarına, namaz kılmalarına izin verilmiyordu. Ancak belli bir güç kazandıklarında daveti açıktan yapmakla emrolundular ve açıktan yapmaya başladılar. Bu yolda da Müslümanlar tarafından bilinen çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya geldiler. Ancak... Bazı şartlar oluşursa o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve o dönemde izlediği metot örnek olarak alınabilir. Bu konuda Allah Azze ve Celle'nin e, şu sözünde bildirilen hükme göre amel edilmiş olur. Ahzab suresi 21. ayet. andolsun ki Allah'ın peygamberinde sizin için Allah'ı ve ahiret gününü uman ve Allah'ı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Durumları birbirine mukayese ederek, edecek ve uyulması gereken şerih esasları belirleyecek olanlar ilim adamlarıdır. Şer'i ilimlerden öğrenilmesi gereken miktarı öğrenemeyen, sonra davetin hatta ümmetin geleceğiyle ilgili konularda iştahat yapmaya çalışan gençler değil. Bu gençlerin yapmaları gereken, ilim adamlarının dizlerinin dibine oturarak ilim öğrenmek ve Allah Azze ve Celle'nin şu emrine uymaktır. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya Suresi 7. Ayet. Allah izin verirse, önümüzdeki hafta davetin açıktan yapıldığı döneme geçiş yapacağız. Bugünlük burada bitirelim inşallah. Subhanekallahumma ve bihamdik ve eşhedü la ve rabbil alemin ve